Nestağfirullah, nestağizu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala resulillah. Esselamu ve rahmetullah. Hırs ve nefsin arzuları ve bizatihi kendi iradesiyle ortaya konulan kötü niyet, yeryüzünde haset edilecek bir başka varlık olmasa, Tek muhatabınız, anneniz, babanız ve kardeşiniz olsa dahi sizi batıla, kötüye, şerre ve hatta yanlışın zirvesine sürükleyebilir. Bazen insani değerleri yaratılıştan gelen temel temizlik üzerine koruyabilirseniz, hiç görmediğiniz, hiç tanımadığınız, dili, ırkı, yaşamı sizinle alakası olmayan kişilere karşı bile, Müthiş bir sevgi ve muhabbet duyarsınız. Yaşamaları için yaşamanızdan birçok şey feda edersiniz. Eğer siz hırs ve arzuları ziyadeleştirirseniz, öz kardeşiniz olsa gözünüzde gözükmez. Hz. Adam aleyhisselam gittikçe çoğalan ve yeryüzünü yerleşmeye uygun hale getirmeye çalışan neslini, Allah'tan aldığı emirler yönünde yönetiyordu. Cemiyet hayatı teşekkül etmişti. Hayat devam ediyordu. İnsanın yaratılışında var olan zaaflar çok geçmeden kendini göstermeye başladı. Azab 72 İsra 11 Nisa 28 Hud 9 Rum 54. ayetlerde ifade edildiği gibi. Ve Hz. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu arasında insanlık tarihinin ilk çatışma, kardeş kanı dökme olayı meydana geldi. Rivayetlerde isimleri Habil ve Kabil olarak bildirilen bu kardeşler arasındaki olayı, Kur'an-ı Kerim, Mayde Suresi 27 ve 28. ayetlerde şöyle açıklıyordu: Onlara Adem'in iki oğlunun kıssasını doğru olarak anladı. İkisi birer kurban sunmuşlar. Birinin ki kabul edilmiş, diğerinin ki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, yemin olsun, seni öldüreceğim deyince kardeşi. Allah ancak sakınanların takdimesini, kurbanını kabul eder demişti. Sevgili kardeşlerim, yarışmada kaybeden üzülürdü, kızardı. Ama bunlarınki rastgele bir yarışma değildi. Yaptıkları Allah'a kulluktu. Kulluğu kabul edilmeyen suçu kendisinde aramalıydı. Lakin böyle olmadı. Kardeşini sorumlu tuttu. Derin bir nefret ve kıskançlık duydu, şeytanca bir hırsla, yemin olsun seni öldüreceğim dedi. Bunun hırsına, nefretine ve kıskançlığına rağmen, ötekinin uysallığı ve temiz yürekliliği ve kendini savunuşuna kadar dikkat çekici. Allah ancak sakınanların takdimesini kurbanını kabul eder. Mayde 28'de ifade edilen, Yemin ederim ki eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan ben seni öldürmek için sana el uzatmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Evet sevgili kardeşlerim bu iki kardeşin kişiliğinde melek şeytan kutuplaşması görülmekteydi. Azgınlığın Hz. Adem Aleyhisselam'ın ve Allah'ın sorumlu olduğunu söyleyen şeytan gibi, kurbanı kabul edilmeyen kardeş de şaşkınlığından kardeşini mesul tutuyordu. Kardeşi ise tehditten ve töhmetten değil, Allah subhanahu ve teâlâdan korktuğunu hatırlatmaktaydı. Bu haliyle Hz. Adem'in varlığına karşı çıkan meleklerin, sonunda Allah'a sığınışlarına eş, bir teslimiyet göstermekteydi. Biri şeytan gibi diretiyor, Öbürü Adem gibi Allah'a yöneliyordu. Kabil öğütleri dinlemedi. Öldürme kastını gerçekleştirme yoluna girdi. Fiilen saldırıda bulundu. Son anda Habil mütecaviz kardeşine şöyle seslendi. Maide Suresi 29. Ayet ben isterim ki sen, parantez içinde söyleyecek olursak, bütün bu uyarılarıma rağmen, kendi günahınla benim günahımda yüklenesin. Böylece cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası budur, dedi. Sevgili kardeşlerim, böylece her ikisinin istediği de oldu. May'da 30. ayetteki kardeşini öldürmekle nefsine uydu ve onu öldürerek zarara uğrayanlardan olduğu ifadesi bunu gösteriyor. Kabil öldürmek istedi, öldürdü. Habil kardeşinin bütün nasihatlere rağmen nefsine tabi olarak bu büyük suçu işlemeye karşı cezayı uğramasını diledi, o da oldu. Bu ceza Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın dilinden ifadesini, Şöyle alıyor Buhari-i İtisam 15'te, Zulmen öldürülen her insanın kanının günahından, Hz. Adem'in ilk oğluna bir pay mutlaka ayrılır. Çünkü adam öldürmeyi ilk adet haline getiren odur demiştir Resulullah Aleyhisselam. Habil ölmüş, Kabil katil olmuştu. Ortadaki ceset ne olacaktı? Kim nasıl kaldıracaktı? Kabil şaşkın. Öldürmekten pişman değil. Ne yapacağını kestirememekten şaşkın. Yol göstericisi bir karga oldu. İlk ölünün toprağa gömülüşünü Allah Kur'an'da May'da 31. ayette şöyle ifade ediyor. Allah kardeşinin ölüsünü nasıl gömeceğini göstermek üzere yeri eşileyen bir karga gönderdi. Bana yazıklar olsun. Kardeşimin ölüsünü örtmek için bu karga kadar olmaktan aciz kaldım dedi de ettiğine yananlardan oldu. Sevgili kardeşlerim, bu yanma tövbe değildi. Tövbe olsaydı bir çıkış yolunu Allah belki takdir edecekti. Yeryüzünde şeytana uyan ilk insan Kabil oldu. Babası Adem Aleyhisselam ilk peygamber. İlk isyan ederek inananlar topluluğunda ayrılan da kabildi. O hakkın karşısına batılı dikecek olan insanların öncüsü olmuş, şeytan safında yerini almıştı. Çocuklarının dünya hayatını giderek iyiye, güzele, refaha kavuşturmak için mücadele eden Hazreti Adam aleyhisselam bundan böyle tevhid mücadelesine başladı. Uzun ömrünü böylece tamamladı. Fakat kesin netice alınamadı. Gelecek yıllara ve nesillere kaldı. İlk insandan bize, Hazreti Adem dünyadan göçtü, ondan bize kalanlar şöyle oldu. Hazreti Adem ilk yaratılan ilk insandı. Cennet ve dünya hayatını yaşayandı. İlk hata yapandı, ilk örtünendi, ilk tövbe edendi, ilk peygamberdi, ilk tevhid mücadelesini verendi, ilk evlat acısını yaşayandı, ilk selamlaşandı, toprağı ilk işleyendi, Allah'ın halifelik vazifesini ilk yerine getirendi. Neden bunu arz ettim? Çünkü... Hak ve batıl mücadelesi ilk insanla beraber başlamıştı ve onlarla beraber son bulmadı. Kıyamet günü sabahına kadar devam edecek sevgili kardeşlerim. Allah Kur'an'da sayısız elçiyi gönderdiğini ve her topluma mutlaka bir elçi geldiğini ifade buyuruyor. O elçilerin eshapları, yarenleri, dostları olmuş ve onlar da nübüvvetlerin mesajlarını her yere taşımışlar. Aradan geçen binlerce, belki milyarlarca yıl içerisinde yine de hak ve batıl mücadelesi daim süre gelmiş. Burada unutulmaması gereken şey, safı belirlemek, niyeti temiz tutmak, yaratılıştan gelen temel temiz değerlere bağlı kalmak ve bu doğrultuda ömür sermayesini israf etmeden en bereketli ve olgun şekilde değerlendirmek olsa gerek. Allah Azze ve Celle Kur'an'da bazı peygamberlerin hayatlarından örnekler verir ve aslında hepsinin aynı İslam mesajını aynı hak dava uğrunda tevhid hakikatince ilahi kelimetullah uğruna harcadıklarını ve karşılarında daim şeytanın ya da şeytani düzenin mensuplarının batılın olduğunu karşımıza koymuştur. Misal Kur'an-ı Kerim'in anlattığı Peygamberler dizisinin ikinci halkasında İdris aleyhisselam yer alır. Hazreti İdris hakkında bilgi veren sadece dört ayet var. İlk ikisi peygamberliğini, doğruluğunu ve yüce bir mertebe yükseltildiğini, öteki ikisi de sabrını, kavuştuğu rahmeti ve iyiliğini açıklıyor. Meryem suresi 56 ve 57. ayetlerde, Kitapta İdris'e dair söylediklerimizi de an, Çünkü o, dost doğru bir peygamberdi, Onu yüce bir yere yükselttik buyrulur. Enbiya suresinin 85 ve 86. ayetlerinde ise, İsmail, İdris ve Zülkilf hakkında anlattığımızı da an, Onların her biri sabredenlerdendi, Onları rahmetimize kattık. Doğrusu onlar iyilerdendi buyurulur. Dikkatinizi çekmiştir sevgili kardeşlerim. Bütün peygamberlerin vasfını anlatan özellikleri görüyoruz aslında ve biz müminler olarak kendimize hedef kılmamız gereken değerleri. İdris Aleyhisselam'ın ayetlerdeki nitelikleri doğruluğu, sabırlı olması, iyilerden olması. Bu nitelikleri taşıyan Hz. İdris aleyhisselamın elbette bir tevhid mücadelesi var. Peygamberliği, sabrı, rahmete kavuşması ve iyiliği bunu kanıtlıyordu zaten. Hz. Adem'den sonra Kabil soyunun çoğalmış olması da aslında bunu gerektirmekteydi. Lakin şahsamın hasır olarak İdris aleyhisselamın mücadelesi detaylı olarak Kur'an'da yer almadıysa da, Tüm peygamberlerin ortak mücadelesini Kur'an'ın diğer ayetlerinde, bazen diğer peygamberler üzerinde, bazen genel tanımlamalarda görüyoruz. Mesela yine Nuh aleyhisselam, zaman akmıştı, insanlar yaşadı, çoğaldı, millet hayatı başladı, başlayan bu yeni hayat biçimiyle birlikte inanç yönünden önemli sapmalarda olmuştu. Millet yöneticilerin de etkisiyle hak inançtan ayrılmıştı. Putperestlikte karar kılmıştı. Nuh milletinin nitelikleri, inanç ve sosyal yapısı, Kur'an-ı Kerim'de ifadesiyle, mesela Nuh Suresi 23. ayette, putçu oldukları ona öne çıkıyor. Bir de şöyle dediler, Sakın ilahlarınızı bırakmayın, hele veddi, süvayı, Yegosu. Yevuku, nesri asla bırakmayın diyorlardı. Sevgili kardeşlerim, puta tapmak Allah'a karşı en büyük saygısızlık ve haksızlıktı. Taştan, tunçtan, çelikten heykellere saygılar sunmak da böyleydi. Allah'a isyandı, azgınlıktı. Zalimdiler Necim suresi 52. ayette. Onlar çok zalim, çok azgın kişilerin ta kendileriydi buyrulur. Azgınlığın bir anlamı da fasık demekti. Onlar da öyleydi kardeşlerim. Zariyat Suresi 46. ayette onlar için onlar fasık, günahkar, yoldan çıkmış, azgın bir milletti ifade edilir. Günahkar olunca, yoldan çıkınca, azgınlaşınca, hakka göz kapayınca kötü olmamaya imkanlı vardı? Kötüydüler. Enbiya suresi 77. ayette, Gerçekten onlar kötü bir milletti, buyurulur. Sevgili kardeşlerim, İnanca ve ahlaka aykırı bu önemli sapmaların kaynağı neydi? Hak inançtan uzak olmalarıydı. İnançsızın vicdanı olur muydu peki? Araf suresi 64. ayette, onlar kalp gözleri, vicdanları kör olmuş bir güruh idiler buyurulur. Kalp nasıl kirlenir? Vicdan nasıl körelirdi? İnsan nasıl azgınlaşır? Nasıl inançsızlık karanlığına düşerdi? Bunların hepsi olurdu kişi Allah'a kul olmayınca, ilah diye Allah'tan başka her şeye tapınca. Sevgili kardeşlerim, insan Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmek için yaratılmıştı. Nuh milleti kulduk yapıyordu ama Allah'a değil, putlara tapıyordu. İnsanın yaratılışında vardır bu kod, İslam fıtratı. İslam fıtratını kendi nefsi arzularına yediremeyen, buradaki ihtiyacı başka inanç sistemleriyle ya da kendi ihdas edeceği uyduracağı ibadet rütüelleriyle tatmin etmeye çalışırdı. Bu böyle sürecek miydi? Batılın hakkı olmayan iktidarı devam edecek miydi? Allah subhanehu ve Taala Hazreti Nuh aleyhisselamı gönderdi. Hz. Nuh'un göreviyle ilgili, Nuh suresi 1. ayette şöyle görüyoruz ki, Kendilerine can yakıcı bir azap gelmezden önce, onları uyar diye, Nuh'u milletine gönderdik. Hz. Nuh aleyhisselam peygamberdi. Ulul azim peygamberlerin ilki sayılırdı. Allah'tan vahiy almıştı. Nuh aleyhisselam her şeyden önce sağlam bir şekilde inanmış bir kuldu. Çok şükredendi, duası makbuldu. Kendisinden söz alınmıştı sapıklıkta direnenleri apaçık ve şiddetle korkutucu olacaktı. Saffat 75'te işaret edildiği üzere. Hz. aleyhisselam sevgili kardeşlerim, peygamberlik görevine başladı ve şöyle dedi, Araf 59'da öğrendiğimiz üzere, Ey kavmim! Allah'a ibadet edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş, güvenilir bir peygamberim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret, bir mükafat beklemiyorum, istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin diye şu ara 106 ve 110. ayetlerde görüyoruz. Ve yine Hud 25 ve 26'da gördüğümüz üzere, Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Doğrusu ben, hakkınızda can yakıcı bir günün azabından korkuyorum. Evet sevgili kardeşlerim, Delalete azap en büyük korkuydu. Azabı haber veren de korkutucuydu. Korkuyu duymamak için, korkutucuyu dinlememek, kendilerince en kestirme yoldu. Yönetenlerin azaptan payları, yönetilenlerden daha boldu. Bu yüzden ilk karşı çıkan da onlar oldular. Hud suresi 27. ayette şöyle ifade ediliyor milletin, kavmin, inkârcı ileri gelenleri, senin ancak kendimiz gibi bir insan olduğunu görüyoruz. Daha başlangıçta sana bizim ayak takımı dışında kimsenin uyduğunu görmüyoruz. Sizin bizden bir üstünlüğünüz de yoktur, dediler. Araf 60. ayette gördüğümüz üzere de, biz senin apaçık bir dalalette, sapıklıkta olduğunu görüyoruz, dediler. Evet kardeşlerim, deliye göre akıllı deliydi. Çünkü deli kendince akıllıydı. Hz. Nuh aleyhisselamın kavmi, içinde bulundukları sapıklıktan kendilerini kurtarmaya çalışan peygamberi, sapıklıkla, yani yoldan çıkmışlıkla suçladılar. Hastalıklarını, Allah elçisinde görmeye ve göstermeye başladılar. Ne garip tecelli değil mi? Hazret-i aleyhisselam onlara şöyle cevap veriyordu. Ey kavmim! Bende bir yoldan çıkmışlık yoktur. Ancak ben alemlerin Rabbinin peygamberiyim. Rabbimin sözlerini size bildiriyor, öğüt veriyorum. Sizin bilmediğinizi Allah katından ben biliyorum. Sakınmanızı ve böylece rahmete uğramanızı sağlamak üzere, sizi uyarmak için aranızdan biri vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaşıyorsunuz? diyordu. Araf Suresi 61 ve 63'te öğrendiğimiz üzere. Ey kavmim! Söyleyin bakayım, Fikriniz nedir? Eğer ben Rabbimden verilen açık bir delil üzerindeysem, bir de Allah bana kendi katından bir peygamberlik vermiş de, size onu görecek göz verilmemişse, istemediğiniz halde onu size zorla mı kabul ettireceğiz? Ey kavmim! Buna karşılık ben sizden bir mal istemiyorum. ''Benim ücretim Allah'a aittir.'' diye Hud Suresi 28 ve 29. ayetleri görüyoruz. Ve yine şu ara 111. ayette, Nuh Aleyhisselam'ın davasını anlama yerine milletin ileri gelenleri etrafındakilere baktılar. Müminlere fakir ve zayıf oluşlarını başlarına kalktılar ve ''Sana mı inanacağız?'' Sana en rezil kimseler uymaktadır, dediler. Kardeşlerim, Hazreti Nuh Aleyhisselam davası kadar, davasının bağlılarını da savundu. İtham'ı uygun cevapta bulundu. Hud Suresi 99'da, şu ara 112-115 aralarında, görüyoruz ki, inananları kovacak değilim. Çünkü onlar, Rableriyle karşılaşacaklar. Fakat ben sizi cahil bir millet olarak görüyorum. Ey kavmim! Onları kovarsam Allah'a karşı beni kim koruyabilir? Düşünmez misiniz? Yine Hud 31. ayette Küçük gördüklerinize Allah iyilik vermeyecektir diyemem. İçlerinde olanı Allah daha iyi bilir. Evet sevgili kardeşlerim, milletin yani kavmin ileri gelenleri, Hz. Nuh Aleyhisselam'ın bu sözlerinden hoşlanmadılar. İnananları müdafadan, Nuh Aleyhisselam'ı caydıramadılar. Halkın yoldan çıkmışlıkta devam etmesi için, Nuh Aleyhisselam'ı şöyle tanımladılar. Mü'minun suresinin, 24-25 arası ve Kamer suresinin 9. ayetlerine bakalım. Bu sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Sizden üstün olmak istiyor. Allah dilemiş olsaydı melekler indirirdi. İlk atalarımızdan beri böyle bir şey işitmedik. Bu adamda nedense biraz delilik var. Bir süreye kadar onu gözetleyin dediler. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın hareketlerini takibe başladılar. Fakat Nuh Aleyhisselam'ı susturamadılar. Yunus Suresi 71. Ayette Ey kavmim! Eğer durumum Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa ki ben Allah'a güvenmişimdir. Siz ve koştuğunuz ortaklar el birliği edin. Yapacağınız iş sonra size bir tasa vermesin. Sonra onu bana uygulayın ve bana mühlet vermeyin. Sevgili kardeşlerim, Nuh aleyhisselam sonra hemen yegane güç kaynağına döndü. Elini açtı. Muminun suresinin 26. ayetinde gördüğümüz gibi, Rabbim, Rabbim, ''Beni yalanlamalarına karşılık, bana yardım et.'' dedi. Sevgili dostlar, sapıklar yani yoldan çıkmış olanlar, gözetim uygulamasında başarılı olamadılar. Hazreti Nuh aleyhisselam, görevinden alıkoyamadılar. Onun karşısında yenik düştükçe azdılar.'' Azgınlıkta sonla hadde vardılar. Kendi belalarını kendileri istediler. Hud 32'de görüyoruz ki, Ey Nuh, bizimle tartıştın, hem de çok tartıştın. Doğru sözlüysen, tehdit ettiğin azabı başımıza getir, dediler. Hazreti Nuh aleyhisselam, peygamberin yetki sınırını ve Allah'ın tasarrufunu onlara hatırlattı. Hud 33 ve 34 arasında görüyoruz ki, ''Diler ise onu başınıza ancak Allah getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Allah sizi azdırmak isterse, yani yoldan çıkma talebinizi takdir etmek isterse, ben size öğüt vermek istesem de faydası olmaz.'' O sizin Rabbinizdir, O'na döneceksiniz. Söz yetiremedikleri, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı ölümle tehdit ettiler sevgili kardeşlerim. Öldürmek her azgın ve zalimin en belirgin adetiydi. Onlar da böyle yaptılar. Şuara Oyunun altıda, Ey Nuh! Sen bu dediğinden vazgeçmezsen, Gerçekten taşlanmışlardan olacaksın dediler. Hayhat, bir peygamber, Bir peygamber için taşlanmak değil, Davadan vazgeçmek ölüm ifade ederdi. Kafir, sapık, azgın, yoldan çıkmış, Yaratılışın temizliğini ihanet etmiş, Habis ruh bunu nereden bilirdi? Bilemediler Bilemeyeceklerdi de Uzun yıllar geçti Çok az kişi Hakkı seçti Çoğunluk giderek Şehveti baltılı tercih edip Düşmanlıkta derinleşti Düşmanlıkları Öldürme tehdidiyle Kesinleşti hazret Nuh aleyhisselam için Bir kişiyi daha iman Aydınlığına çıkarabilmek en büyük hedefti bunun için her gün artan bir gayret sarf etti yılmıyordu gayret üzerine gayret ekliyordu azim üzerine azim ekliyordu baskılar artıyor zulüm çoğalıyordu küfür kendi zulmünü ortaya koysa da Nuh Aleyhisselam sadece bir kişi için bile olsa yolundan vazgeçmiyordu bir kişi için bile geceyi gündüze kattı Yoldan çıkmış olanları imana kavuşturma arzusu arttıkça artıyordu. Ne hikmettir ki Nuh aleyhisselam ile milleti arasındaki tevhid mücadelesi olanca hızıyla devam ederken Allah subhanahu ve teala'dan gelen bir emirle iş başka bir yön almıştı. Hud suresi 36. ayette Haberin olsun Önceden iman edenlerden başka, milletinden hiçbiri asla iman etmeyecek. O halde, o halde yaptıkları şeylerden, eziyet ve yalanlamalarından ve iman etmemelerinden ötürü kederlenme. Subhanallah. Hazreti Nuh aleyhisselam görüyor musunuz? Kur'an'da peygamberlerin ortak vasıflarını anlatan bir hakikatle kendilerine zulmeden, kendilerine cinayet tehditinde bulunan, dehşet ve şiddet çalanların hidayete ermeleri için gece gündüz kendilerini fiziken ve ruhen yıpratıyorlar ve Allah onları teselli ediyor. Diyor ki, yalanlamalarından ötürü kederlenme. Subhanallah. Demek ki öyle bir keder basıyor ki kendisini. Allah Azze ve Celle kederlenme diye teselli ediyor elçisini. Milletinden hiçbiri asla iman etmeyecek. Hazreti Nuh Aleyhisselam, Gerçeğin en katısıyla karşılaşmıştı. Milleti demek ki, inanmayacaktı. Yoldan çıkmıştık, Zulüm, Azgınlık ve putçuluk karanlığından kurtulamayacaktı. Milletini iman ışığına kavuşturamayacaktı. Allah'ın, İman etmeyecekler hükmü karşısında Hazreti Nuh aleyhisselam durdu. Üzüldü. Teselliyi o halde yaptıkları şeylerden ötürü kederlenme mealindeki Allah azze ve cellin emrinde buldu. Yaptıkları şeylerden ötürü kederlenme. Geçmiş yılları hatırladı, yaptıklarını andı ve şöyle dedi Kamer 10. ayette. Rabbim, ben yenildim. Ben yenildim. Bana yardım et. Şu aray 117-118 ile Mü'minun 26'da gördüğümüz üzere. Rabbim, kavmim. Milletim beni yalanladı. Benimle onların arasında sen hüküm ver, beni ve beraberimdeki iman edenleri kurtar. Sevgili kardeşlerim, uzun bir ömrün her bir gününü ve zatini insanları hakikate ve yaratılıştaki temizliğe davet ile harcayan. Gecesiyle, gündüzüyle, gençliğiyle, yaşlılığıyla bu uğurda fedada bulunan Nuh aleyhisselam artık ilahi hükme elbette razıydı. Onun görevi insanları iman aydınlığına kavuşturmak için çalışmaktı. Çalıştı. Hem nasıl çalıştı. Nuh aleyhisselam ile milleti arasındaki tevhid mücadelesi ve bu mücadelede kullandığı usuller, kendi adını taşıyan surede özetlendi. 5 ile 28. ayetlerde. Şimdi gözünüzü kapatın müsaitseniz, gönlünüzü o serzenişte bulunan Nuh Aleyhisselam'ın yanınızda kendinizi hissederek orayı yaşayın. Empati yapın. Rabbim, Rabbim, Doğrusu ben milletimi gece gündüz çağırdım. Fakat benim çağırmam sadece benden uzaklaşmalarını arttırdı. Doğrusu ben senin onları bağışlaman için kendilerini her çağırışımda parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler Direndiler Direndiler Büyüklendikçe Büyüklendiler Sonra Doğrusu ben Onları açıkça çağırdım Sonra Onlara Açıktan açığa Gizliden gizliye de Söyledim davet ettim Çağırdım Dedim ki Rabbinizden bağışlanma, Af dileyin, Doğrusu, Rabbiniz Allah, O, Çok bağışlayandır, Çok bağışlayandır O, Size kökten, Bol bol yağmur indirsin, Sizin mallar, Ve evlatlarla desteklesin, Sizin için, Sizin için, Bahçeler var etsin ırmaklara kıtsın Ne oluyorsunuz ki Ne oluyorsunuz ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz Halbuki sizi merhalelerden geçirerek o yaratmıştır Allah'ın göğü yedi kat üzerine nasıl yarattığını görmez misiniz? Aralarında aya aydınlık vermiş ve güneşin ışık saçmasını sağlamıştır. Allah sizi yerden bitirir gibi yetiştirmiştir. Sonra sizi oraya döndürür ve yine oradan çıkarır. Allah yeri bir döşek yapmıştır. O'nun geniş yollarında gezesiniz diye. Rabbim, doğrusu bunlar bana baş kaldırdılar ve, malı, çocuğu kendisine sadece zarar getiren kimseye uydular. Birbirinden büyük düzenler kurdular. İnsanlara, insanlara, Sakın Tanrılarınızı Bırakmayın ve Suva Yevus Yevuk Ve Nesir Putlarından Asla Vazgeçmeyin Dediler Böylece birçoğunu Çoğunu Sapıttılar Yoldan Çıkarttılar Rabbim Rabbim Sen Bu Zalimlerin Sadece Şaşkınlığını Arttır Rabbim yeryüzünde hiçbir inkârcı bırakma. Doğrusu sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve çok inkârcıdan başkasını doğurup yetiştirmezler. Rabbim beni, annemi, babamı, ''Evime iman etmiş olarak girenleri, inanan erkek ve kadınları bağışla, ''Yalnız zalimleri yok et.'' demişti. Sevgili kardeşlerim, Yürekleri dağlayan, ruhu inciten şu sözcükleri hissettiniz mi? Ancak bir baba, çok şefkatli olan bir baba, Kamsız ve katlar değil, çok müşfik, Evlatlarına karşı aşırı düşkün bir babanın uslu buyu ile bir usulptur bu. Kendisine yalanlayan, hakaret eden, taşlayan, zulmeden, vuran, kıranlara karşı nasıl bir babalıktır bu? Peygamberliğin sunduğu şefkat. Bütün enbiya nübüvveti yüklenen elçiler bu vicdan ve merhametle insanlığı kuşatmışlardı. Bırakın müminlere karşı, kendilerine karşı en büyük düşmanlığı gösteren zalimleri bile Allah helakin mutlak hükmünü verinceye kadar muazzam bir merhamet ve şefkat duygusuyla kazanmaya çalışmışlardı. Ve bugün bizim bütün nübüvvet sahibi peygamberlerden ve hasseten şu anda konuştuğumuz Nuh Aleyhisselam'ın şu yakarışlarından öğrenmemiz gereken neler var neler. En ufak bir fikir ihtilafında... Aynı safı taşıdığımız kardeşimize bile kin taşıyan biz, iş yerimizde menfaatlerimiz gereğince vefaları hiç eden biz, kul hakkı naraları atarken kamuda, özel sektörde idareci olarak ya da idare edilen amir ya da memur olarak hayatın her alanında istismarın zirvesine vuran biz, Nuh aleyhisselam'ın mahşer günü diğer enbiyayla şefaatini uman biz bu ifadeleri ve pan Nuh aleyhisselam ve diğer enbiyanın karşısına mahşer günü büyük bir üzüntüyle çıkarız Tövbetip edip silkelenmez tüm enbiyanın bidayette Adem aleyhisselamın nihayette Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer tümünün ahlakları usulleri doğrultusunda hareket etmez isek Ben derin bir nefes alayım bu konuda, siz geri kalan arz etmek istediklerimi iyi anlayınız. Moda ve magazin çılgınlığı içerisinde, iffetlerini ve izzetlerini talan edenler, mahşer günü Hatice'nin, Fatıma'nın, Meryem'in ve Asiye'nin şefaatini ve komşuluğunu nasıl umabilirler? Adem'in tövbesince bir tövbe etmeyen, Yunus'un dönüşünce bir dönüşü gerçekleştirmeyenler, İçinde bulundukları kibrin, riyanın, batılın ve cehlin içerisinde inatla ve gururla bocalayanlar nasıl onların şefaatlerini umabilir? Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatini, Allah'ın şefaati uzmasına, mahşerin lival-hamd sancağı altında cem'i, kevser havuzundan içmeyi, sırattan geçmeyi, cennetlere kavuşmayı nasıl umabilir? Hz. Aleyhisselam'ın bu arzu halinin amacı birinci derecede peygamberlik görevinin hesabını vermekti. Araf 6'da bunu öğreniyoruz. Bu arada tevhid mücadelesinin dayandığı temelleri ve kullandığı usulleri de gösteriyordu. Allah nefsimize ve neslimize eşimize, ehlimize tüm yaşadığımız coğrafyaya ve kardeşlerimize bunu nasip eylesin. Hazreti Nuh Aleyhisselam milletini hakka çağırırken durmamıştı. Yorulmadı, bıkmadı. Tek tek söyledi. Topluca da çalırdı. Açıktan konuştu. Gizli anlattı. Yüksek sesle seslendi dış dünyaya, göklerin yaratılışına, ayın ışık alışına, güneşin ışık dağıtışına Yağmurun yağmasına, toprağın yetiştiriciliğine, Allah'ın kendilerine verdiği çocuk ve mal nimetlerine dikkat etmeye, öz nefislerini incelemeye ve bunlardan ibret alıp, Allah'a inanmaya çağırdı. Muhammed Aleyhisselam'a Nur Dağı'nın tepesindeki Hira mağarasına inen ikra, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. alak? Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku ki o insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır diye. Yaratılıştan başlayan, öz nefsinden başlayıp tüm kainatı okumaya emreden ayetlerdeki hakikat, Nuh Aleyhisselam'ın hayatındaki hakikatla birdi. Çünkü bütün enbiyanın ortak tebliğleri birdi. Onları düşünmeye, akletmeye çağırıyordu. Kör körüne haydi kulluk edin demedi, insaflıca tebliğ ediyordu. Yüzlerini yakan güneşten, gece gözlerini süsleyen aydan, ferahladıkları yağmurdan, yedikleri bitkilerden örnekler veriyordu. Hak davetçilerinin vasıflarını ve çalışma usullerini açıklıyordu. Usul güzeldi. Çalışma yerindeydi. Elbette ki tesir Allah'a aitti. İlahi kelimatullah davası Hakkı, hakkın üstünlüğünü, yaratılışın özünde olan temel değerleri, fıtratını yüklenmiş olan temizlik kodlarını tüm kainata dünyanın her ucura noktasına taşıyabilmenin davasıydı. eleştiriler yaparak vakit geçirmek, kınayarak haddi aşmak değil söylemlerimiz. Asırlar, binler, yüzyıllar, milyonca yıllar, milyarca yıllar, dünya tarihinin gelip geçtiği zamanlar içerisinde, hep bir hakkın yolcusu ve batılın yolcusu olmuş tarih içerisinde, sevgili kardeşlerim ve biz bugün akıp giden ömür sermayemiz içerisinde, Neyi seçeceğiz? Habillerin yolunu mu? Kabillerin izini mi? Nuh aleyhisselamı nasil duruşunu mu? Ona tabi olanların büyük nasibini mi? Yoksa gözünü kör gibi kapatan, Kulağını sağır gibi tıkayan, Kalbini ısrar edilerek karartmış olan günahlar ile, helak tarihçesinde bir kara dipnot olmayı tercih edenler gibi mi? Sevgili dostlar, Hazreti Adam'dan beri din İslam'da. Bu dinde ancak Allah'a tapılırdı. Muhammed Aleyhisselam'a kadar tüm nübüvvet elçilerinin, Peygamberlerin anlattığı da buydu Allah birdi ondan başka Yaratıcı yoktu yoktur Hazreti Nuh'un milletinde Tapınılan putlar da vardı Bunlar Ved suva yeğus yeğuk ve nesir Atlarıydı Ved erkek suva kadın yeğus aslan Yeğuk at nesir kartal Şeklindeydi Bu putlar neden yapılmış Niye yapılmış niçin yapılmıştı Denilir ki, Ved, milletin içinde sevilen Müslüman bir erkekti. Ölümünde milleti çok üzüldü. Ağlaştılar. Babil civarında, kabri başında toplaştılar. Matem tuttular. Bu durumu fırsat bilen şeytan, isterseniz ben onun bir suretini, heykelini yapayım dedi ya da dedirtti ve yaptı. Başlangıçta milletçe sevilen bir abid kişi. Sonrasında heykeli yapıldı, Nesiller sonra niçin yapıldığı unutuldu ve yapılan heykeller kutsallaşmaya ve tanrılaşmaya başladı ve böylece insanlık tarihinde putlara tapınmaya başladı. Putçuluk ortaya çıktı. Putlar ve putçuluk insanlık tarihinde insanları haktan sapıklığa götürdüler. Taştan, tunçtan, ağaçtan, alçıdan ve benzeri maddelerden put yapımı devam etti ve böylece saygı ve anı için dikilen heykeller zamanla putlaştılar. Hak ve hakikat yolcularına düşen vazife çok. Nübüvvet elçilerinden alınacak ders çok. Vakti boş şeylerle, kişisel tartışmalarla, Nefsani ve şahvani arzularla telef etmenin vakti yok. Diriliş gibi bir dirilişle, Kutsal bir kıyam ile kalkıp, En doğudan en batıya, Dünyanın her yerine, Gücümüz ve imkanımız nispetinde, Hakkı yaşamak ve yaşatmak adına, Tebliğ etmek ve en önemlisi temsil etmek adına, Örnek olmak adına, Ticaretse Ticaret, Ey Çin e alışveriş ve ticaret için giden kardeşim. Gittiğin zaman İslami kimliğini orada sergileyebiliyor musun? Ey Amerika'ya ticaret için giden kardeşim. Oraya gittiğin zaman orada İslami kimliğini, sorumluluklarını temsil edebiliyor musun? Ey Rusya'ya giden. Ey Afrika'ya giden kardeşim. Ticari kaygıları için, ticari alışverişleri için dünyanın her yerine seyahat eden kardeşim. Allah'ın sana verdiği bu nimetin bereketini, kazancını yaşadığın gibi. Ruhunda ve dünya hayatı ile ahiret hayatında yaşamak için temsiliyetini ne getirebiliyor musun? Emrulun gibi dost doğru ol, ölüm sana kavuşuncaya kadar, haktan ayrılma ve kulluk et ayetlerince. Bu haftaki radyo sohbetimi de bitiriyorum. Allah azze ve jel, Allah azze ve jel. Embiyanın izini düzgünce anlamayı, onları anmakla anlamayı, hayatlarından ders ve ders ve ibret alabilmeyi, kendimize onları hedef kılabilmeyi ve bir kişi için Nuh Aleyhisselamın gayretini, Muhammed Aleyhisselamın özverisini gerçekleştirmeyi cümlemize nasip etsin. Bu sohbetime ve diğer tüm çalışmalara www.adnansensoy.com web sitemde ve sosyal medya hesaplarından Adnan Sensör üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Okumasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabı, ahlakı muhteşem bir kul, kulluğu muhteşem bir resul olan Muhammed Aleyhisselam'ın rehberliğinde anlayabilmemiz ümidiyle selam olsun. Selam olsun nef Mekke'sinden gönül Medine'sine hicret edenlere ve aleyküm